Elhamdülillah el-lezi hedâna al-i hâdâ. al-ehtediyel evlâne hedâna. Allâhumâ tevfîkî ve'at-ı sâmi illâ billâh. Le-kâd Rabbina bil-haq. Sallu alâ Resûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyitim. Sallu alâ Tabi'bi kulûbuna Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyitim. Sallu alâ Şefi'i Zûnubuna Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyitim. Ve أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وبريء الأكمه والأبرص رافع للموتى بإذن الله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم لنا فيه. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي وَدَفَانَ Ne dedik? Cehalet hastalığı dört türlüdür. Bilmeme hastalığı nedir? Dört türlüdür dedik. Şimdi birincisini geçen sohbette anlattık. Eğer ki senden yüz çevirmesi ve sana sorular sorup seni işte mindere çekmeye çalışması hasetten buğuzdan, düşmanlıktan ve çekememekten ise İlacı yoktur, değil mi? En güzel cevabı da versen adamı ikna edemezsin. Bunun üzerine ancak ne kadar iyi cevap versen nefreti artar, haseti artar. O zaman çare nedir dedi? Buna cevap vermekle meşgul olma. Uzun cevap vermeye lüzum var mı? Ondan sonra ikinci cehalet hastalığının ikinci türü ve sani ikinci türü en yekûne Olması illetu, cehalet illetinin, efendim, ne olması? Minel hamakati ahmaklıktan naşi olması. Şu bazı adam haseti, fesatı yoktur, fakat ahmaktır. Yani Efendi Hazretleri derdi, kalkaleli ahmak derdi. İşte kalkaleli ne demek? Yani kafı kalkale yapıyorsun, ehme-o, öyle çıkıyor. Yani böyle bazısı katmerli yani, siz Türkçe'de katmerli diyorsunuz. Kalkaleli yani ahmak. Yani iki kat ahmak. Ve veza bu adam da, şimdi adam ahmak, yani çok, ne diyeyim sana, zeka sıfır. Ondan sonra, fetanet sıfır. Fetanet, anlama kabiliyeti yani böyle. Kavrama, anlama böyle, uyanıklık yani. Adamda zeka yok, fetanet yok. Ne var? Beladet var, gabavet var. Yani meşe kötüğü gibi bir şey ya. Yani. Meşe kütüğü anlar ya Böyle adamlar var mı? Acayip fikri sabit Ne desen anlamayan İkna edici, deliller küsü Adam hala aynı şeyi savunuyor ya Bu yani bir hakikaten ahmak bu Hasetten değilse ahmaklıktan Ahmaklıktan olursa Ve ve bunun durumu nedir? Bu da layık ekvelu kabul etmez el ilaç Bu da ilaç kabul etmez Zor yani çok zor Bunun ilaç kabul etmesi Efendim çok zor Bazı alimler demişler ki Bu ne kadar ahmak olsa da e, Eğer ki e, Haramlardan sakınırsa Takva herat ederse Ciddi çalışırsa bir de Öğrenmek için e, Muazabe Sürekli devam ederse Yine bu tabi hasetçi gibi olmaz Bunun bir Biraz bir şeyler öğrenmesi Kabildir Demişler Yani Medreseye gitmiş, bir molla Efendim Kaç sene okumuş, okumuş, okumuş Hiçbir şey anlamamış Ya insan bir şey anlamaz mı ya? Anlamıyor adam Sonra Efendim Kaçmış herhalde Hoca sınavda müderrise söylemeden Onları da Meşgul etmeyeyim yani Ben bir şey anlamıyorum Giderken köyüne Bir kuyu görmüş Eski bir kuyu Sonra e, halat var, işte kovanın ipinde böyle eski bir halat var, şey, ip var Çok eski Sonra bir de bakmış, kaya taş, kuyunun şeyi, ağzındaki taşlar es eski kayalar yani, işte, işte mermer gibi Taştan yontma Ağzı var Bakmış ki, Allah Allah Böyle şey, o taş aşınmış Bayağı aşınmış böyle Öbür sırasındaki yerler düz Bir nokta Kovanın ya işte inip çıkartıldığı nokta Çok aşınmış ya Bayağı delim yani Kaç santim yani oyuk Allah Allah demiş Bu demiş Nasıl oluyor orada demiş Yani bu taşı bu ip Bu kadar etkileyebildi Merak etmiş Yahu demiş Demek demiş, bu gide gele gide gele tekrarından dolayı bir şeyi tekrarlamaktan dolayı tesir oluyor. Ben de demiş, medreseye dönüp de aynı meseleleri yani böyle bir kere üç kere dinleyip geçiyorum anlamıyorum. Veya ezberleyemiyorum ama tekrar tekrar tekrar çok devam ediyor. Bak sana burada belki 50 sene 100 sene o ip oradan halat gide gele yapmış onu. Üç kere inmekle çıkmakla yapmamış. O zaman benim demiş çarem, yine medresede okudu, aklını başına getirmiş biraz, bak nasıl anladı şimdi. Oradan geri dönmüş, ondan sonra bu tekrar sayesinde, efendim, ilim, taallümde muazabe. Yani öğrenmeye çalışırken süreklilik, devam, devam, devam. Anlamıyorum, devam, anlamıyorum, devam, anlamıyorum, devam, ümit kesmek yok. İşte o noktada büyük alim olmuş, ondan sonra da şu beyti inşaat etmiş. Elâ eyü't tâlib lâ tazjaran mimme tlabin fâfatu't tâlib en yazjara emâ terü'l hable li tekrârihi fi's sahrati's samâ iqat Çok da fasih bir beyit söylemiş. Ey talebe ilim tahsil eden hangi meselede olursa olsun tabii ki meşru olsun. Meşru ilimler olsun. Doktorluk öğreniyorsan da o da ilimdir. Değil mi? Mühendislik lazım, mimarlık lazım, köprüleri kim yapacak? Ey ilim tahsil eden! Ama tabii bu en mühim olan şeriat ilimleri, din ilimleri kastediliyor. Sakın e, ulaşmak istediğin, tahsil etmek istediğin ilme nail olmaktan ümidini kesme. Çünkü talebenin afeti, belası, tamam mı? Yıldırım çarpması, zelzele de yıkılması değil. Talebenin afeti ve musibeti öğrendiği noktada ümitsizliğe kapılmasıdır. Benden hoca olmaz, benden hafız olmaz, benden alim olmaz. Ben bu işi kavrayamadım. Millet şey gibi tak tak hoca bir şey diyor, talebe ondan ileri gidiyor. Ben böyle bakıyorum, ne dediklerini anlamıyorum kaç senedir. Ümidini kestiğin anda belaya düştü. Görmüyor musun? Şu ip, şu halat, Efendim tekrar etmesi Yani kuyunun içine kovayı sarkıtıp çekerken Tekrar tekrar sürtünmesi gidip gelmesi nedeniyle En sert kayada bile iz bırakmış En sert kayada iz bırakırsa Tekrar nedeniyle benim beynimden hiçbir tekrar sayesinde ilim kalmasın? Demiş Ve doğru demiş Onun için e, Yani ahmaklığa yine bir belki çare olur ama Tabii burada e, her ahmak değil yani bazısında tedavi kabildir ekseriyeti tedavisiz çünkü Kemal Ali İsa aleyhissalām İsa Aleyhisselam bizim peygamberimize de ona da salāt selam olsun e, o şöyle buyurdu İni muhakkak ben ma aciz aciz kalmadım hani yail müte ölüleri diriltmekten aciz kalmadım yani Ölüleri dirittim Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın sözü olarak Mevla bize naklediyor. وَوْبْرُوا <gülüyor> الْاَكْمَهَ Anadan doğma körü iyi ediyorum. وَلَبْرَسَةَ Abraş hastasını, alaca hastasını iyi diyorum. Şimdi bile tıpta çaresi yok. Terileri renkli renkli insanları görüyorsunuz. Tedavisi olsak zengin adam kaç para verecek? Parası da var ama yok. Onu iyi diyorum. وَوْحِي الْمَوْتَةَ Ölüleri diriltiyorum. Biznillah. Allah mucizesi izniyle ölüleri diriltiyorum. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmak. Efendim, komşusu vardı Azer, eee ahbabıydı, sadığıydı İsa aleyhisselam'ın. Vefat etmişti. E, geldi Yaha Yuaka Yun. Biraz birkaç ismi şerif daha var. O bir dergide yazdım geçen. Ha geçen ay yazdım. İsa aleyhisselam ölüleri dirittiği ismi şerifler ama siz belki ölü kalbinizi diriltirsiniz ancak o ismi şeriflerle Ama böyle kabire gidip falan Okuyup makuyup denemelere kalkmayın Ölü kalbi diriltmek Kabirdeki ölüyü diriltmekten daha zor biliyor musunuz? Onun için siz ölü kalbi diriltmekle meşgul olun zikirlerle O ismi şerifleri okuyun Ama ölüyü diriltme için e, Zikredilen ismi şerifler Dünyadaki bir işin için Daha iyi olmaz mı? Mesela Çocuğunun düzelmesi için. Evlüyü diriltiyor hoş hiçbir şeriflerle yani. Çocuğun düzelmez mi Allah'ın izniyle? Değil mi? Ondan sonra, hanımın huysuzsa, onunla geçinebilmen için, kocası huysuzsa kadının, kadın onun düzelmesi için, içkiye müptelaysa, kötü ahlaklıysa, kadını dövüyorsa, para vermiyorsa, cimriyse, yani bu, bu hiçbir şerifler Allah'ın izniyle iş görüyor. Allah'ın ismi bunlar yahu. Efendim, ee, o komşusunu işte Ya hayu kayyum işte devamında yedi ismi şerifte var ya ferdu var ya e, Ya vitru var Ya kadimu var ya ahadu var Ya samadu var orada yazdım Kaynaklar bir de sabah namazından sonra Okunanlar var da onlarda bazı ilaveler de var o yüz kere Okunursa ne istersen oluyor onlar ayrı Bir şey Geçen yani yaptım dedim ya Size yakında görürsünüz bir şey yaptım dedim Bir düşmanların Şeyini Birkaç haftalara ver söyledim. Hakikaten o hafta mesela çok önemli bir gelişme oldu. Sizin dikkatinizden kaçtı mesela. Hemen o hafta hiç umulmadık, beklenmedik bir istifa oldu mesela. E bunlar o haftaya niye denk geldi? Kimse de beklemiyordu. Yani birilerinin arka duvarı yıkıldı yani. Birilerinin arka duvarı. Dayandıkları duvar yıkıldı. Şimdi onun için ismi Şeriflerle ben çok vakit bulamıyorum. Yani vakit bulsam da bunları yapsam bayağı bir indiririz kaldırırız Allah'ın izniyle yani Allah'ın isimlerini okuyoruz kardeşim ama vakit bulamıyorum bir ikincisi kabul olmayacaksa nasip olmuyor da meselesi var bazen kendi dertlerim var senelerdir oturup yapamadım ya ya bu kadar buna kafayı taktın bu kadar dırdır konuşacağını otur şu ismi şerifi oku onu bile yapamadın oluyor Mevla'nın izniyle oluyor her şey Mevla izin vermeden bir şey olmaz şimdi o komşusunu Allah'ın izniyle diritti o yaşadı hatta çocuğu da oldu yani ölü dirildi, çocuğu da oldu Olur mu? Allah Allah Ölmeden evvel yaşarken kim yaratıyordu? Çocuğu E dirildikten sonra yine kim yaratıyor? Ne değişti? Allah değişmediğine göre Ya yani ne şaşırıyorsun? Ondan sonra efendim bir koca karının oğlu vardı Baktı ki acıdı koca karı ya. Yaşlı kadın, oğlu ölmüş Kadın da oğluna acıyordu Serire koymuşlar yani Şimdi o, araba yok böyle şey Ne diyorsunuz? Ellerinde taşıyorlar Efendim Sedye diyelim ha Ölü olarak ya dedi öyle mi dedi Baktı ki kadına acıdı kadın da üzülüyordu Bir aptı duasını Tak Sedyeden aşağı Dikildi ayağı İsa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz Cübbeli Ahmet'ten bahsetmiyoruz Ondan sonra efendim Ailesine döndü, çocuklarına döndü. Sonra Bintül Aşir na namında bir kadın vardı, kız vardı. Onu diritti Allah'ın izniyle. O da doğum yaptı ondan sonra. Allah Allah Allah. Ya dediler, sen dediler, herhalde yeni ölmüş, taze ölüleri diriltebiliyorsun dediler. Eski ölüleri diriltemezsin de işte. Ahmak ya! Tam ahmak yani. E dedi ki, tamam o zaman istediğiniz bir eski ölüyü getirin dedi. Gösterin dedi. Dediler, Bunlara belki sekteyi kalp isabet etmiştir. O arada sen de e, adamların canlandığına denk geliyorsun. Hani morta falan canlananlar var ya, onlar ölmemiş ki. Öldü diye götürüyorlar. Morta adam bir de bakış ona ayak kıpır diyor. Adam anlattı bana ya. Bir morta açtım diyor kapıyı diyor. Dolu ölü dizmişler. Yani dolu ölü varmış şeyde. Bir de baktım diyor birinin ayağı kıpır diyor. Nasıl iş ya falan? Korktum kapattım diyor. Ulan ne korkuyorsun kapatıyorsun? <gülüyor> adam diri zaten ya. Ölü diye koymuşsun oraya. Rahmetli Halit abiye bizim yaptılar. Binada 81 senesinde efendi hazine Çok kramp girdi ayağım. Şöyle kastayım böyle kastayım Hadi beni gönder hafız abi derdi efendiye. Beni gönder hastaneye. Hüseyin Kocaman hocam vardı. Allah selamet versin. Geredede ziyaret ettim mi evinde. Resimleri takip ediyor musunuz? Takip ederseniz bir adam tanırsınız ha. Bayağı bir adam tanırsınız yani. Böyle sanatçı, artist, futbolcu tanınmaktansa Bak 100 yaşında bir zata gittik değil mi? Meşayihtan, Evliyaullah'tan Şabanı Veli'nin silsilesinden şeyh 100 yaşında değil mi? Nasıl konuşuyordu, sohbette? He? Aa, o İbrahim İmriyet'le demi kıssasını hatırlıyor musunuz? Anlattı orada Anladınız mı? He? Kimse bir şey anlamamış ki Ya 100 yaşında adam konuşuyor Adamlar bir şey anlamıyor ya Adam güzel güzel konuşuyor Ne ilimler Bizim arkadaşlar da yarım yamalak çekmişler de Yani yine, he? Az az, nasıl var attık ya? Az, az ya, orada bir şey az çıkıyor he Ya işte İbrahim İbn-i Efendim Dedi, yaptığı dediği şeye gelmiş Sultanlığı zamanında, ben sultanıyken Han yapmış Dolu hanlar, hamamlar yapmış Padişah Sonra derviş oldu, kimseyi de tanıtmıyor kendini artık Şimdiki gibi resim yok ki herkes tanısın O ismiyle artık meşhur olmuş ama kendi yanına gelse adam tanımıyor Ondan sonra gelmiş demiş Ya demiş e, Hancıya Ben demiş bu gece şafir kalayım yerim yok yatağım yok Demiş ki olmaz iki kişi olursa ben bekliyorum ama demiş Bir kişilik olursa bugün kimse yok Sen tek başına ben bir kişi için kana açık tutamam Ya etme gitme Demiyor tabi ben yaptım bu anılan lan sen ne konuşuyorsun falan Demiyor E bu sefer adam almıyor Baya bir tartış etmişler Bir vurmuş İbrahim Ethem Hazretleri de merdivenlerden aşağı mübarek birkaç yerden kafası kanamış kanlar içinde böyle ya neyse demiş gideyim demiş bakmış ondan sonra bir dükkanda körükçü, ateş körüklüyor bir şey yapıyor işte demir mi dövüyor ne yapıyor falan Selamünaleyküm demiş adam durmuş durmuş durmuş 5-10 dakika geçmiş o da oturmuş öyle orada be yani sığınırım oraya ve aleykümüsü selam demiş yahu demiş 10 dakika sonra mı selam alınır kardeşim ya kardeşim demiş ben burada sana Aleykümselam derken burada benim işim var, gücüm var. Adam bana şey verdi, efendim iş vermiş. Ben buradan para alıyorum demiş ya. Senin selamının cevabıyla meşgul olaraktan iş sahibinin işini tehir edersem demiş. Hak olur demiş. Hak olur demiş. Onun için demiş işimi bitiririm. Aleyküm. Şimdi bizimkiler nasıl? Bizim memurlar falan işçiler. <gülüyor> hayatta sünnet kılmaz, sekiz rekat kılıyor. <gülüyor> işten kıracak yani. Dava bu Namaz bahane Yani öyle iş sahibi sünnetleri kılmana izin vermezse onu bile kılamaz Ama farz da onun iznine tabi değil Farz da onun iznine tabi değil E sen bir de evvâbin Ya mübarek adam, adam razı mı izin al Adam derse ki Hacı abi Bana da dua et istersen 20 rekat evvâbin kıl Derse kıl ama sen şimdi bu kadar nafile ibadet, adamın işinin saati, mesai saati yani. İslamiyet böyle bir inceliktir. Ben onun için memuriyete karşıyım diyorum televizyonlarda. E şimdi... İbrahim ibn Tem Hazretleri de Radıyallahu Teala demiş ki, siz anlamadınız değil mi o anlattığını? Böyle anladınız mı? Ha dinlemediniz ki. O da ayrı bir dava. Ondan sonra demiş ki, ya demiş, ne mübarek adamsın, ne bir evliyasın, ben de demiş. Koca İbrahim İbn-i de ben de sana şaşırdım ya demiş Ne kadar ince gidiyorsun kulakları meselesinde demiş Ya ne bırak demiş, ne evliyası, ne dua demiş ya Yedi senedir dua diyorum İbrahim İbn-i görüşeyim diye demiş Bir duam kabul olmadı demiş Benden ne takva alsam ne olur bilmem ne olsam ne olur Ah gidi demiş İbrahim İbn-i geldi ayağına ama demiş Kafası yarıldıktan sonra geldi demiş Ulan ne mübarek adam mısın Allah döve döve sana gönderdir Demiş ona Onun için İbrahim Edem Hazretlerine derlermiş ki Hayatta en sevindiğin üç anı bana, bize anlatır mısın Efendi Hazretleri? O zaman demiş bir bu Hancı beni yuvarladığı andaki lezzeti hiçbir zaman alamadım Der. İkincisi bir gemide oturuyordum kenarda Herifin biri kalktı, maskaralığı adam aradı Buldu beni, tuttu saçımdan Benim bir eşyam vardı, bir şöyle çekiyordum diyormuş Bir şöyle çekiyordum Beni bütün gemide eşek çeker gibi Gezdirdi, rezil etti. Ben de dedim, ya Rabbi sana hamd olsun. Benden başkasını bu kulunu bulamadı, beni buldu. Bu ne nimettir, rezil oldum demiş. Yani nefis kırılıyor, nefis. Değil mi? Ondan sonra öbür üçüncüsü ne? Söyleyim bakalım. He? la tek tek konuşun be ya. He? Yok ya, değil orada var o Orada var da ben de unuttum görüyor musun? Değil değil Orada uzat anlattı onu Üç şey var dedi Yani üç tane sevindiği şey hep bizim için en üzücü haller değil mi? Hayatında üç tane sıkıntını anlat desen Bizim en sıkıldığım an diye arz edeceğimiz durumlar Onun için en sevindirici, mutlu yaşadığı anlar olmuş İşte böyle adamlar evli almışlar ha? Helal Sen mi dedin biri mi dedin sana Helal sana Maşallah sana Ondan sonra Adamın biri Bir yerde oturdum diyor dinleneyim diye Adamın birisi de yukarıdan dedi Ey dedi derviş Sana bir gül suyu dökeyim Çıkarttı şarşar işedi üstüme diyor <gülüyor> Bayıldım diyor Ne güzel oldu diyor Ne güzel oldu Bana tam diyor böyle uygun oldu Allah'ım nefsi kıranlardan eyle bizi de Amin Bu dostların ne adamlar? Ya mübarek maşallah Geredede yüz yaşında Yaşınızı soruyorum diyor ki Ben ne bileyim anam bilir diyor Bir de şakacı bir de şakacı Ya Rabbi maşallah Kaç tane yüzlerce binlerce hafız yetiştirmiş Ondan sonra hafız Ondan sonra alim Bir de nasıl hafıza ya Ya bana bir dua edin ya Dedim ki senin yaşında senin gibi hafızam olsa yaşasam diye bir dua açıyorum her gittiğim yerde. Bana orada da bir reçete yazdı. Halbuki benim kitabımda yazıyor. Ama tabii o biraz şartları ağırlaştırdı. Dedi ki, Lekat Câkûm'u okuyanlar ölmüyorlar dedi. Ondan sonra belki onun da sırrı öyle. Ondan sonra dedi Evliya Allah ben onu görmüştüm hatta kitaptan sen nakletmiştim. Hatta yazdım dualar kitabında da o şeyleri de e, hepsini anlatıyor, Ebu Bekir, Şibli, Ebu Bekir Öbürü de Ebu Bekir de diyor, onu diyor, unuttum diyor İçimden dedim ki, iyi ki unuttun, yoksa kafayı yiyeceğim ya Ya her şey bu kadar hafız olur mu? Ebu Bekir, Mukri, öbürü de Ben zaten bu yaşta unutuyorum o, o yaşta, unuttum diyor, böyle düşünüyor, ben de şaşırıyorum Efendim, e, şimdi, o işte Efendimiz sallallahu aleyhi elinden biri gelirse yarın sana Sen ona, efendim, selam söyle dedi, o zaten Evliya Allah'tan Ebu Bekri Mukri Hazretlerine O da çok heybetli bir alim Vezir geliyor İsa'l-Vezir Zamanın en büyük meşhur vezirdir İsa Ondan sonra vezir geliyor ayağa kalkmaz Padişah geliyorsa kalkmaz e, Ebu Bekir Şibli gelince ayağa kalktı Bütün müritleri şaşırdılar Efendi Hazretleri sen sultanlara kalkmayan adamsın Bu nedir? E dedi cennet elinden bir adama nasıl kalkmayıp? E nasıl bildin? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün gece bana zuhur etti Dedi ki yarın olduğunda Sana cennet elinden biri gelecek Ona benden selam söyle Dedim ya Rasulallah, bu zat nereden hak etti senin indiğinde bu sevgiyi, mertebeyi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Her namazdan sonra beni metheden, lakacıya hüküm ayetlerini okuyan bir insanı ben nasıl sevmeyeyim? Sonra da bana üç kere salavat getireni. Ben nasıl sevmeyeyim dedi. Bunu anlattı, bak bunlar hep anlattı. Ondan sonra da dedi işte Evliya Allah'tan biri 130 yaşına gelmiş, ölmüyormuş. Ondan sonra Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ona zuhur etmiş. Ya hala bize gelmeyecek misin? O da demiş, Ya Rasulallah benim elimde mi gelmek? Ben ölemiyorum yani istesem de e, ben e, Benim elimde değil ki Ya Rasulallah demiş O da Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki Sen, sen böyle lakacâkum okudukça daha hiç ölmezsin Ondan sonra efendim, ertesi gün terk etti lakacâkum, o gün vefat etti Evet ama hadis-i şerifte var Ben lezime, kıraate lakacâkum, lakacâkum okumaya devam eden Lemye garkan velâ ghargan velâ darmen bihedîde Göçük altında ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle, kurşunla murşunla ölmez. Ama o şekil ölmez diyor. Ama okuduğu gün, لَمْ يَوْتِذَا الْكَلِّمْ وَلَا Okuduğu gün ve okuduğu gece ölmez. Ya ben okumaya çalışıyorum falan ama o da mübarek demezsin ki, her namazdan sonra yedi kere. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz orayı şey edemedim yani. Her namazdan sonra başka okuyacaklarımız da var. E şimdi ölmemek için de o kadar okuyamam yani, ölürsek de öleceğiz, çare yok. Şimdi yedi kere şey yani, ben biraz da yavaş okuyorum yani. Ben bir kere okuyana kadar siz yedi kere okuyanlar var yani, pat, küt tabii ki. Ağzını burnu kırarak harfleri. E onu bilmem, o tutar ne kadar tutar ne kadar tutmaz. Ama, efendim... <gülüyor> he he, he. o mübarek öyle dedi, ya televizyonda görüyordum sen dedi. Yani programları seyrediyormuş herhalde benim bu şeylerimi seyrediyor hepsi ya yüz yaşında adamlar bile seyrediyor dedi seyrediyordum ya bir görsem istiyordum dünya gözüyle dedi bize lütuf oldu dedi dedim esas bize lütuf oldu hocamız büyüğümüz yani dur bakayım dedim sen İstanbul'a geliyorsa kızı çok istiyormuş kendi işini kendi yaptığı için bir de damadı var o da 75 beş falan yaşında <gülüyor> ne gülüyorsunuz damadı çıktı mı videoda bilmiyorum damadı da mübarek onu getiriyor bunu götürüyor ya bırakın siz burada Allah Allah, kızlar istiyormuş gelmiyormuş Dedim hele sen bir gel seni bir televizyona çıkarayım İnşallah. He Bir muhabbet et, bir sohbet yap şu millete dedim Bir sohbet görsünler bakalım dedim Bakalım heves etti, bir geleceğim dedi bakalım İnşallah Allah hayırlı uzun ömür versin Ona da bize de nazardan muhafaza etsin Hepimize hayırlı uzun ömürler versin Sizin gibi el-i şünnet itikadındaki cemaatimi çok yaşat Allah'ım Allah'ım ömürlen ziyade eyle yarın 120 yaşına kadar balık eyle yarın Dinine hadim eyle ya <gülüyor> Allah Allah'ımız salli ala seyna Ve ala aleyhi sallam. Efdala salavatik. Adede malumatik ve bari güzellem. Teslimek Bu dua tutar inşallah. Evet. Ya 120 olmaz, 100 olur. <gülüyor> 90'a da razıyız. Yani taş attıkta kolumuz mu yoruldu? Dua etmekte ne sıkıntı var? Yalnız mesela ulemanın rivatlerinde 120'ye kadar dualar geçiyor. Mesela 130'a ulaştır beni diye bir dua görmedim kitapta. Ama 120 duası meşaih yapıyor hep. Sonra şimdi öğrendim ki insan vücudu normalde 120'ye göreymiş. Normalde 120'ye göre. Biz anormallikler yüzünden hava bozuk, su bozuk, civa bozuk, maya bozuk, ekmek bozuk, gazlı içecekler, bilmem neler kimyasallar cahire indire indire işte 50 60'a indirdik yani. Ee, efendim ama yani bu da acayip bir şey. Ta 2-3 sene evvelki kitapta 120 seneye beni ulaştır dualar meşayihin gördüm. Ama şimdi sonradan da duydum ki tıpta 120 seneye göre yani bu tabii onlar hep manevi rivayetlerle o dua yapıyorlar. Kafadan dua yapmıyor. Ya yani şu anda mesela iki üç sene 250 sene duası yapsak uygun düşer mi? He? Allah kadir ama uygun düşmez. Zaten 250 sene yaşadığın zaman hiçbir tanıdığın kalmayacak. Öleyim diye kendin dua edeceksin torunların da seni tanımayacak, manyak mısın, nesin diyecekler sana sen benim torunumun, torunumun, torunumun, torunu dediğin zaman da çocuk senin kafana şey diyecek ya, hadi git lan diyeceksin <gülüyor> onun için yani her şeyin zamanı vakti var hani şair demiş ya efendim اِذَا مَاتَ الْقَرْنُ الَّذ۪ي اَنْ تَف۪يۜ senin yaşadığın asrın, halkının tümü öldüğü zaman eee efendim ee, اِذَا تَعِيشُوا فَاَنْتَ غَر۪يبُ Yani yaşarsan artık gurbette gibisin. Çünkü memleketinde tanıdık kalmadı. Tanıdık kalmayınca ya Almanya'dasın ha ya buradasın yani kimse seni tanımıyor. Bundan dolayı her şeyin hayırlısını Ya Rabbi nasip eyli. Resulullah'ın duasını sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve ala Ali Seyyidi Muhammed. Allah'ım bi Hakkü Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Allah'ım ahyina mâ el hayatu khayran lena. Ya Rabbi hayat bizim için hayırlı olduğu sürece yaşat bizi. Tefenayda kane Ölüm bizim için hayırlı olunca öldür bizi. Jal hayate ziyade kulli Yaşamamızı bütün hayırlarımızın artmamız sınavesiyle ile. Jalil müte kulli Ölümü de bizim için her şerden kurtuluş eyle Allah mahine hayata tıyibe, Bis sağhete ve alafiye. Daime Amin. ve muafaat-ı daimə din ve dünyâ ve âhiret. İnneke alâ kulli şey'in kadîr. Âmin. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Buradakileri tuttu da canlı yayından izleyenleri katalım mı bu işe? <gülüyor> He? <gülüyor> tamam, edebiyle izleyenleri katalım. Edebiyle izleyenleri. Anladım. Allah Sohbet dinlemenin edebini bize nasip eylesin Amin Yapmanın da tabii Yapmanın da edebi var Dinlemenin de edebi var Edebini rahat etmeyen Ne olur mahrum olur Dedi ki ne yapacağız? Bana dedi bir kabir gösterin eskimiş kabirse Onu da dirilteyim Allah'ın izniyle Dediler ki biz seni Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a götüreceğiz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Aleyhisselam sene olmuş öleli o zaman İsa Aleyhisselam zamanında Dört bin sene olmuş. Onun kabrine getirdiler. Ondan sonra allah Teala dua etti. Sam Efendim Bizim babamız yafesten geliyor Türkler. Sam, Efendim, Sudan, Z Habeş onların dedesi, atası. Ee, Sam Aleyhisselam diyebiliriz. Ondan sonra geldi. Başı yaşlanmış idi. Ondan sonra sizin zamanınızda ihtiyarlık yok idi aleyhisselam konuştu onunla Sizin zamanınızda beyazlamak yok İlk beyazlamak ne zaman başladı? İbrahim aleyhisselam da başladı İbrahim aleyhisselam beyazlık gördü Bu nedir dedi ya Rabbi ben böyle bir şey görmedim Dedim evlâ benim nurumdur O zaman nurunu artır dedi bir anda ben beyaz oldum ee, Onun için beyazlık nurdur Ama sizin zamanınızda yoktu. sen niye ihtiyarladın? Dedi ki senin duanı işitince Sen dua edince beni çağırdın Kumbi iznillah. Kalk Allah'ın izniyle dedin. E ben, bana bir nida geldi. Ecib ruhallah. Ruhullah İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır. E, İsa'ya icabet et davetine buyurdu. O zaman ben kıyamet koptu zannettim. Onun için saçım sakalım bembeyaz oldu. Korkudan, kıyametin korkusundan. Ondan sonra dedi ki, Can çekişme hali nasıl oldu? Ölüm nasıl? Ölümün tadını bir anlatır mısın bana dedi. O da dedi ya ruhallah. 4000 bin senelik ölmüşüm dedi, Hala hancerem'den, boğazımdan ölümün acılığı gitmiş değil dedi. Allah cümlemize kolay eyle ya! Amin! <gülüyor> Asan eyle ya Amin! Ondan sonra döndü millete, dedi ki Sattikû feynnehu nebiyyûn Bu kulu tasdik edin, bu Allah'ın Peygamberidir, buna iman edin dedi. Bazısı iman etti, bazısı da dedi, ne büyü yaptı bize ya! Ölen kalkan dirilen yok dedi, gözümüze böyle gösteriyordu ne oyuncu da o dediler, tekzip ettiler. Ondan sonra dediler başkan mucize isteriz. Ona dedi ki sen evinde bugün efendim kavurma yemişsin. Sen evinde şunu, yemişsin. sen evinde herkesin evinde bir de stoğunda şu var, dolabında yani. Buzdolabı değil de işte şey, kiler gibi azık yerlerinde Sen sende şu var, sende şu var kimsenin bilmediği şeyler. Onun için ayette diyor ene bi hukum bi matekuluna ve ma fi buyutikum. Ben size yediklerinizi de söylüyorum, evde stok ettiklerinizi de söylüyorum. Hiç sır kalmaz Allah'ın izniyle. Mevla bana bildiriyor, işte kimi inandı kimi inanmadı. Bundan dolayıdır ki, yani işte ne kadar ahmak olsa, cahil olsa falan filan mucize görünce adam inanıyor. Ama öylesi var ki yine inanmıyor. İşte bazı ahmaklık ilaç kabul etmez. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? ni aciz ibn ihyal mauta ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım fakat aciz mualecetil ahmak ahmaka ilaç yapmaktan aciz kaldım yani ahmağı düzeltemiyorum var böyle acayip ahmaklar anlatıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun adam yine peki niye peki neden peki ne, ne oldu ya sana ben zaten nedenlerini anlatıyorum iki saattir sen hala niye diyorsun bana ne manyak adamsın ya böyle insanlarla karşılaşılıyor Oğlum şair ne demiş? Li in da'in dawaun yustadbu bihi illa al hamaqata Men yudaviha. Her derdin ilacı olur, tıpta tedavisi olur ancak ahmaklık var ya tedavi edenini aciz bıraktı. Allah mahmaklıktan muhafaza eyl. Kurban olduğum, ahmaklığı gidermeye kadirsin. Bizim içimizde ahmak varsa başta ben olmak üzere ya Rabbi, bu ahmaklıklarımızı izâle eyle. Ayin. Zekamızı, fetanetimizi ziyade eyle. Ayin. Şuurumuzu ziyade eyle. Ayin. Amin. Allah'ımız salli alâ seyyidina Muhammed. Âlâ aleyhü salli alâ seyyidina Muhammed. Yani, mesela, Sübhanelâhu'l-hamdülillâhu'l-lâ el ilâhillâllâhu'l-lâhu'l-lâhu'l-ekber. Adede mâ alim, alim ve zînetemâ alim ve mülemâ alim. Adede kulli harbin kütübe ve yuktebu ilâbedil âbidîn ve dehrid dâhirîn her namazdan sonra bir kere dese sürat-ı fehm için çabuk anlarsın her şeyi öbürü iki dakika düşünürsen hemen anlarsın şimdi ben buna devam ediyorum bir zamandır kafamda çalışmaya başladı farkında <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ne? bir ara hepten şey gibiydim salakana gibiydim Tabii, ben zikre çok itikat ederim kitapta gördüm şimdi onu zaten bir kısmını yapıyordum bir kısmını ilave ettim şimdi onu da ilave edince süratli anlayış için yazayım dergide. Yapmıyorsunuz ki bir şey. Ben anlayacağım bakayım, laftan anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Yapıp yapmadığınızı oradan anlayacağım. Daha çok var tabii ben, Çörek Otu mucizesi kitabında da birkaç tane yazdım, hafıza için. Ezberleme kuvveti ayrı bir şey. Bir adam ezberler, anlamaz. Anladın mı? Hafıza ayrı bir şey. Mesela, çocuklarda hafıza kuvvetlidir, anlayış zayıf. Yaşlanınca, büyüyünce anlayış artar, hafıza, zayıflar, ezbere bir şey kalmaz. Ben şimdi kolay kolay bir şey ezberleyemiyorum. Evvelce bir sayfayı bir kere okurdum Arapça, peşin ezbere okurdum. Ama şimdi o hafızam kalmadı. Ama anlayışım arttı biraz. Çünkü o zaman da bakıyorum anlamıyordum okuduğumu. Anladınız mı? Ama Mevla anlatmaya kadirdir. İnşallah bize yaşlı zamanda da hafızamızı ziyade eder inşallah. Amin. amin. Ziyade eylesin amin. Şimdi, ve zalike, şimdi bugünkü dersimiz de çok ilginç. Tam benim temas ettiğim konularla ilgili bir ahmak tarifi yapacak. Ne gülüyorsun bu muharek? Ben mi uydurdum şimdi? Sıradaki ders kaç senedir devam ediyoruz. Bugüne mi rastladı yani? Geçen haftada haseti anlattı. Bu hafta patladı. Bu haftada şimdi durumu anlatıyor. Diyor ki, ilaç kabul etmeyen adam ve zalik bu adam, racülün bir adamdır ki. Yeşteğilü meşgul olur. Bir talebe'l-ilim ilim tahsiliyle zamanen kalilen az bir zaman. Birkaç sene okur. Ben kaç senedir okuyorum? 45 sene. Yedi yaşından beri okuyorum. 45 senedir okuyorum. Bil fiil okuyorum. Bil fiil. Her gece yine kitaplar, sayfelerce tahkikler, tasihler, kitap bir kitapçıdan yazıyorum, o arada yüz, onlarca, bazen yüzlerce kitap açıyorum Bazen yüzlerce kaynak açıyorum Şimdi biraz kalk otur, şeyi azaldı Hem yardımcılarım var, Allah onlara sıhhat versin, afiyet versin E hem de bilgisayarlarda mektebeler var Yüz bin cildi bilgisayara koymuş Arapça Yüz bin, o, kaç yüz binlik kitap Oradan güvenmiyorum yine, Vehhabiler falan yaptığı için güvenmiyorum ama oradan yerini buluyoruz. Oradan kitabı getir diyoruz. Kitabı görmeden yazmıyorum. Ama yer bulmak kolaylık oluyor. Eskiden kendi başıma kalkardım, otururdum, e, canım çıkardı bir şeyi bulana kadar, sabah kadar. Şimdi elhamdülillah kolaylıklar oldu. Şimdi adam birkaç sene ilimle meşgul oluyor. Sonra ve teallemi öğreniyor. şey minel ilmi, ilimden bir şey öğreniyor. Öyle ilim ki el-akliyi, Ak, akılla ilgili, yani işte efendim aka'it, e, burada e, aka'it ve e, ilmi kelam diye tefsir ediyor. Fakat burada lugat işte sarf, nahiv, emsile, bina, işte izhar, kafiye diyelim. Bu ma bazısı mantık falan da şiriyor. Mantık okuyan tam mantıksız oluyor zaten, o da ayrı dava. Bir şeyler tahsil ediyor. Ondan sonra vel veşşer'i'yi, şeriat ilimlerinden de biraz tefsir hadis, fıkıhtan, tasavvuftan bir şeyler okuyor. Ama az bir zaman okuyor. Ondan sonra elü başlıyor sual sormaya, başka alimlere, hocalara. Ondan sonra feyâterizu itiraza başlıyor. Diyor ki bu doğru değil, bu senin işte bu hadis doğru değil, bu kaynak doğru değil, Abdükadir Geylani hadisçi değil, i̇mam Gazali hadis ilminde zayıf. Kimin dediğini biliyorsunuz değil mi? İsmi lazım değil. İmam Gazali diyor hadis ilminde zayıf diyor. Doçentimiz, doçentimiz öyle diyor. İmam Gazali hadis ilminde zayıf, sen hadis ilminde çok kuvvet. Ben de affedersin pantol ceket, kısa sakal, yüzde sıfır memenet, sana inanacağım i̇mam Gazali'yi terk edeceğim Avucunu yalarsın i̇mam Gazali'ye bütün dünya uleması Hüccetül İslam, İslam'ın delili demiş ya Adam diyor ki İmam-ı Gazali'nin diyor Hadis ilmi eksik diyor ya Sen kaç sene okudun Hoca Efendi? Kaç tane hadis biliyorsun ya? İki ibare okuyamazsın ya İki hadisi ezberden beş yanlıştan zor okursun ya i̇mam Gazali nedir, kimdir, sen tanıyor musun i̇mam Gazali ya? Rasulullah sallallahu anh, mana aleminde helf ümmetiküm ve hibrun kezâ Musa selama, İsa selama göstermiş sizin ümmetinizde böyle alim var mı gösterin demiş iki peygamber Hülülazım peygamber ümmetinde bir i̇mam Gazali gibi çıkaramamış ya diyorsun ki i̇mam Gazali hadiste zayıf bu kafa işte aynı kafa, o bana buradaki yazıyı yazan kişinin adamı işte o beraber görüştükleri o da bunları tebrik etti değil mi? o da bunları hemen atladı Tebrik etti aynı kafa işte Aa. Tebrik ediyorum kutluyorum Tabi İmam Gazali'leri Abdülkadir Geylanileri Hadisçi değil bunlar Hadisilmi zayıf bunların dedikler, Diyenler birbirini tebrik ederler Bunlardan Yadırganacak şeyler değil bunlar Koca Evliya Allah İmam Gazali Resulullah uyanıkken Görüşen adam ya Sallallahu teala aleyhi ve sellem Abdülkadir Geylani'den bahsediyoruz adamı ne yapar biliyor musun? Himmet dedik ulan hadi çıkartsın onu hapisten şimdi görsün bakayım Geylani'ymiş bilmem neymiş dedi Aziz Bayındır o hafta çıkarttı bizi Evliyaullah ya o hafta ulan keşke önce deseymiş ya sen ne konuşuyorsun Evliyaullah'ın himmetinden hadis bilmiyormuş he Kadir gel yani haddesena sene ben şundan duydum o şundan duydu diye arada 5-6 vasıtayla Resulullah Efendimiz'e ulaşıyor bu adamlar yalancıymış bunlar hadis uydurmuş bizim doçentimiz bir de bu bizim doçent olamayan bu zavallı doçent de olamamış bir şey de olamamış da bu bu da kalkmış işte aynı kafadan yazıyor falan çıppeli hadis bilmez usulü hadis bilmez bir şey bilmez bilmem ne senin gibileri tersten okudur bir şey bilmez ama hem de 40 sene falan okuturum yani. <gülüyor> ne olacak yani uydurduktan sonra o da uyduruyor ben de uyduruyum yani. Mesele değil ki. <gülüyor> 80 sene de okuturum yani. E ama kitaptan da okuturum ayrı dava. Sen ne konuşuyorsun ya? Bir ufak zaman ilim tahsil etmiş beyefendiler sonra gidiyor itiraz ediyor. Min <gülüyor> hamakatihi ahmaklığından dolayı. Ben demiyorum ya İmam Gazali diyor? ahmaklığından dolayı itiraz ediyor, ibare bu. Al alim kebir, büyük alime. Haşa ben o alim değilim tabii burada kim kimin rolünü paylaşıyor, tiyatro çevirmiyoruz yani. Ama bir gerçek var. Yani İmam Gazali itiraz ediyor. İmam Geylani'ye itiraz ediyor. Bak bak dikkat et. Hadisçi değil diyor ya, bu hadisler uydurma diyor ya. İmam Gazali hadisçi değil ki diyor falan. Bu da doçent olmuş, daha profesör bile olamamış. He? Evet. He? ya büyük alime itiraz ediyor. El-Mumzi'yi geçiren Umra'u ömrünü fil ulumil akliyeti ve şer'iyeti. Hem akli sarf, nahi, lugat, mantık, mani, bedi, aruz. Bütün ilimle felsefe İmam Gazali felsefeyi yuttu. Felsefe biz okumamız caiz değil. Ama o onları niye öğrendi? Diyor ki İlleti korumak ve kurtarmak için onları da öğrendi efendim. İbari ee, şiir var da aklıma gelmedi. Araf tüşerre lali şerri ve lakinli tevakkühi. Ben la yağrifuul khaira mina şerri yaqafiihi. Ben şerri öğrendim ama şerle ameledim diye değil. Ama siz sakın denemeyin ha. Aman size göre değil ha. Altta bunu sıfır zaten. Altta sıfır bir de felsefe okuyacak. <gülüyor> Adam ayet-i adı hiç bilmiyor felsefe okursa ne olur? Kıpkızıl gavur olur. Ben diyor her şeyi ayet-i hadisi bildiğim için şerri tanıdım ama şerri uygulamak için değil, şerden korunmak için. E şimdi felsefeyi okuma lüzum kalmadı. Niye İmam Gazali diyor ki? Ben size felsefenin ne bozukluk olduğunu kitabını yazdım. Kehafutül felsefe. İmam Gazali'nin en büyük eseri Filosof, filozofların şaşkınlığı ve sapıklığı Sonra bir e, e, kitap daha yazdı, muhteşem eser El-Münkizü minad dalal, Sapık yollardan mantıkla, felsefeyle Efendim, Kur'an'a karşı gelmekten kurtaran kitap El-Münkiz çok önemli bir eseridir Tehafutul Felsefe. Neler anlatıyor? Bir bakıyorsun hakikaten ya, akılla, mantıkla Aruç da olsan ne olur? i̇mam Rabbani mesela e, Eflatun için ne diyor? Hah? Ahmak Eflatun diyor. Şimdi bak tam dersimizin konusu değil mi? Niye ahmak Eflatun diyor? Eflatun'a dediler ki bizzat çıkmış, ölüleri diriltiyormuş dedi. Ya siz gördünüz mü dedi? Evet yanında şahit olduk. Mezarın başına gittik. Ne yaptı? Okudu etti, dua etti, ölü kalktı dirildi. Yani onun da inandığı insanlara soruyor tabi Madem dedi öyle bir insanı gördünüz, ona tabi olun. Yani peygamberim diyorsa neyse inanın, peşine gidin, ne diyorsa yapın. Yasağını terk edin. Peki efendim, siz bunu nereden anladınız? Dedi ki evladım, biz dedi felsefede, akli ilimlerde, zirvedeyiz. Şu anda benim olduğum konumdan ileride dünyada bir insan yok. Tıpta, vesair, ilaçlarda, bitkilerde. Ama ben dedi bir ölüyü diriltemiyorum. O zaman burada, çünkü ben sebeplerle takılıyorum. Demek ki burada sebepleri aşan bir kuvvet var. İlahi bir kuvvettir. ve o demek bu kişiye, bu kişinin elinde zuhur ediyorsa yani, o zaman ona uyulur dedi yani. Peygamberim diyorsa bu doğru söylüyor çünkü. Nasıl bu işi yapabiliyor? Ben bunu yapamıyorum. Yani ben zirvedeyken yapamıyorsam, burada devrede başka bir kudret var. İlahi kudret. Peki efendim dedi, madem öyle bir durum var, siz de beraber gidelim, ona tabi olalım, iman edelim. Yok dedi. Nahnu kavmun, mühezzebûn, biz arındırılmış, nefsimizi süzgeçten geçirmiş, kötü huylarımızı tertemiz etmiş, akılla, mantıkla yolumuzu bulmuş adamız. وَلَا hacete بِنَا اِلَا مَنْ يُوهَزِّبُونَ Bizim artık nefsimizi, ruhumuzu, aklımızı, latifelerimizi efendim, tehzip edecek, arındıracak, böyle işlemden geçirecek birilerine ihtiyacımız yok. Ama sizin var dedi, siz gidin. İşte onun için diyor ki, İmam Rabbani Hazretleri, Ahmak <gülüyor> كَفْلَاتٌ O zaman İsa Aleyhisselam'a, Buysa havarilerden, sahabeden olacaktı. Şimdi ne oldu? Cehenneme otun oldu. Çünkü eğer İsa Aleyhisselam'ın zamanına yetişmeseydi, fetret devrinde kalsaydı, hiç olmazsa toprak olurdu. Ama peygamberin şeyi ulaştı ona. Ula tebliğ yani haberi geldiği halde inanmadı. Ve mucizesine de inandı bak, mucizedir diyordu. Ama iman etmedi. Onun için ahmaklık az olmaz derler. Adam ahmaklık az akıllı olmaz. Yani Eflatun gibi bütün felsefeyi, her şeyi bitireceksin de o zaman hakiki ahmak oluyorsun yani zaten. Ben onun için ne diyorum? İyi ki okumadım diyorum yani. Bunların mekteplerinde kafayı bulandırmadım, sulandırmadım diyorum yani. Efendi hazretlerin eline düştüm, gözümü onda açtım, onda kapatacağım inşallah. Allah yolundan ayırmaz. <Gülüyor> Mürşit, mürşit Doğru yolu gösteriyor sana da Ben o zaman mantık okuyacaktım Lazım değil dedi Ondan sonra ben Sadettin Yüksel Hoca var Fatih'te de ders okutuyor, yıkılıyor ortalık Molla Camii kafiye falan Ya işte o zaman Molla Cami de çok zor Ben daha ye gitmemişim Yetmiş Yedi Yetmiş yedilerde Bayram Hoca rahmetli şehit Bayram Hoca O zaman Şalvalı cübbeli değil ee, kısa sakalı vardı, İsmail Ağabey büyük kursta hocaydı Alim, alim, çok güzel alim, meşhur da hoca ama Yani böyle daha Efendi Hazretlerine bağlı değildi o seneler Bayağı sonra intisap etti ama herkesi geçmiştir, ayrı dava Ondan sonra mübarek O da geliyordu bazı gelişte ya diyor şu Bayram Hoca gidiyor, şu Hoca gidiyor, bu Hoca gidiyor Bir de kasetler o zaman yeni moda. Saadettin Hoca burada Fatih Cami'de okutuyor, bir Molla Cami okutuyor e biz de bir hocalardan okuyoruz, işte kendi kendimize işte körler sağlar, <gülüyor> birbirine ağırlar hesabı Ben de kafam çalışmak istiyor, anlamaya çalışıyorum, biraz kabıma sığmıyorum ama bir şey de anlamıyorum E bu sefer bir baktım, bir kasetler geldi, İsmail Taş Medresesi'nde o zaman ranzalar var Mehmet Aydın mıydı? Birkaç tane Mehmet vardı yani o zaman Birinin soyadını unuttum, hepsi sağdır inşallah Ondan sonra Kasetimi dinliyorum ulan aynı dersi Ya dedim bari gidemiyoruz abi kasetleri getirin E şimdi Bir ders Nerede bu benim dinlediğim Nerede bu Arslan fers kadar fark var Dedim efendim ben dedim gideyim sadırtın hocanın derslerine Demolacağım şu bu Senin okuduğun yetersen otur aşağı dedi İyi ki dinlemişim değil mi Kim bilir nereye atlatacaktım belli değil Oku dedim okuyacaksın. Dur dedim mi duracaksın? Konuş dedim konuşacaksın. Konuşmak istemiyorum konuş diyordu. Bazılara gidiyordum Konuşma ya diyordu çok otur tesir yaz diyordu. Yani mürşit senin ayarını bilip seni düzene sokar. Mürşitsiz adamı ne yapacaksın? Yoldan çıkar ya. Hemen yıldırıl Allah kimin kisaptırır? Felan tecideleu veliye Sen artık ona ne yar bulursun? Ne dost ne de mürşit. Mürşidin yanında durur ama Allah bir adamı saptırmak murad ederse mürşid ona kar edemez. Ama Allah bir adamı idat etmek isterse ona mürşidi buldurur. Ama mürşidi bulmak yeter mi? Yetmez. Mürşide uymak gerekir. Sözünü dinlemedikten sonra dünyanın en büyük mürşidinin yanında ol. Fayda var mı? Yok. Yok. Yolunu bozduktan sonra fayda var mı? Yok. Fayda yok. Mühim olan onun yolunu yürütmek değil mi? efendi hazretleri kadar mübarek insan nezih insan değil mi? temiz insan kulaklarından sakınan insan kul yani kulak gıda insanlara gıybet dedik olduğu iftira her şeyden sakınan böyle bir şahsiyet nerede bulacaksın böyle bir mürşit? bağırmaz, çağırmaz, etmez affeder, müsamaha eder görmezden gelir tam rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak üzere yani böyle bir insan ama işte İnsanda hidayet isteği olmayınca Allah hidayet yaratmıyor. İlla isteyeceksin ya. Yani. Ne yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında olsan efendim camide namaz kılarken arkasından namaz kılan safta olsan kurtarabilir misin yani ona tabi olmadıktan sonra? E uydum mama tabi oluyorsun ama için hasta Medine'de kaç tane münafık vardı yani? Cemaatta, camide cuma günü çıkarttı dışarı. Görünüşte sahabeden görünüyor. Mühim olan görüntü değil. Mühim olan itikad, ittiba, tabi olmak. Tabi olmak namaza uydum şeklinde görüntüyle yetmez. Önce kalbinden ona uyacaksın. İmanında, itikadına uyacaksın. Sonra zahirinde ittiba edeceksin. Yoksa fayda yok. Yol bu. Şimdi ne yapar? Birkaç mesele öğrenir, birkaç zaman okur, ondan sonra gelir. Ahmaklığından dolayı ömrünü akli ve şer'i Yani Akli dedi işte Arap dili ve edebiyatı, çünkü onu bilmeden de tefsir hadis anlaşılmıyor Sarf nahiv dediğimiz yani Sarf nahiv, mani, beyan, bedi' ye. Mesela bu gibi şer'i dediğin Tefsir, hadis, fıkıh Usulü fıkıh, akaid, ilmi kelam, tasavvuf Bu ilimlerde adam ömrünü geçirmiş Bu da kalkar ona ne yapar? İtiraz eder yani sualler sorar, müşkil meseleler önüne koyar. Yani laf dineceksin, i'tiraz etmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyuruyor? Efendim, İnne allâ kerîhe lekum felâfen. Allah üç şeyi yapmanızı sevmez. Bunlardan birisi, kesrates sual, çok soru sormak. Devamlı karıştırmak, deşmek Yani Allah Allah Pire'nin anası Yani çok karıştırma be kardeşim Caizdir diyor hocaefendi seni Ondan sonra Allah'ın sıfatını soruyorsun ismini soruyorsun Anlatıyorsun, tamam Şimdi Şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah Sonra Allah kim yarattı Tövbe estağfurullah O zaman ne diyeceksin billah, billâh billah. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındık Sen ne biçim soru soruyorsun Yani bunun gibi Allah Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında uygunsuz sorular, gereksiz konular, bunları açmayı Allah istemez. Sizin böyle yapmanızı istemez. Ondan sonra ve ve ile ve, ve kal dedikodu o şöyle dedi bu böyle dedi laf taşımalarınızı istemez ve israf el mal mallarınızı zayi etmenizi de istemez. Yani malınıza sahip çıkın anladın mı? İsrafı İstemez. Bir mal seninse de insan onu zayi yani. Koyuyorsun şeye, efendim, çürüyecek yere, dışarıda bırakılır mı? Yaptın bir çorba veya bir yemek. E koy onu dolaba. Bırakmış onu dışarıda, sabaha yenmiyor. Eşini Mevla'nın en sevmediği işler bunlar yani. Koy onu dolaba, yarın da ye de mübarek adam. Niye zayi ettin çorbayı bilmem neyi? Ekmeği niye küflettin şimdi burada? Bunu küflenmemesi için usulleri var mesela. Veyahut onu atamazsın vaziyette. vaziyette. Buğularsın, kızartırsın bilmem ne. Yani malı zayi etmek. Yemek olur, araba olur, memne olur Koruyacaksın yani malın Bunları Mevla sevmez Şimdi ve hazel Ahmet. Hele ki özellikle Allah'ın Celle Celaluhu Zatı hakkındaki sorular Çok tehlikelidir Yani haşa Allah nerede? Haşa işte Allah Efendim Ne zamandan beri var? Haşa Allah işte bizi yaratmadan evvel ne yapıyordu? İsa Allah şu anda ne yapıyor Haşa? Yani bunlar ahmak sorularıdır. Bunlara girmeyeceksin. Çünkü bunlar nehyedilmiş Şeytan gelir sizden birine, "Men kalek gaza, men kalek gaza Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı? Sen dersin. Allah, Allah, Allah, Allah. Celle Celalu. Sonra der ki, "Men kalek Allah. Allah kim yarattı? der. Haşa be kella. Sizi o noktaya getirirse siz deyin, "Ameen tu billah ve auzu billah. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım şeytandan, benim başıma bu vesveseyi çıkart. Vesvese de kötü bir şey. Evet, yani Allah'ın zatının sırrına, öz zatının künhüne ne diyor Ebu Bekir radıyallahu Allah'ın? Evet, el-aczu an dervekil idirâki idrakun vel-behzü an kunhidâtilâhi isra'kun. Anlamayacağını, anlayamayacağını anlamak, asıl anlamak odur. Allah Teala'nın zatını anlayamayacağını, idrak edilemeyeceğini, idrak etmek asıl idrak odur. Allah'ın zatının mahiyeti ve özü hakkında araştırma yapmak hakikaten şirk koşmaktır. Ona girmeyeceksin. Vazelah bak bu ahmak alim. Bilmiyor ki enne gelen gele aley. Kendisine müşkil gelen konular eyza kendisi gibi müşkilün zor gelen lil alim bir kebir. O büyük alim de onu cevaplayamaz ki Şimdi ama zaten kendi birkaç bir şey okumuş ya Öbür alimi susturmak için onun cevap veremeyeceği konuları soruyor Şey cevap veremeyeceği konuları sorunca ne oluyor? Halkın nazarında lan adam cevaplayamadı oluyor Halbuki yasak saha adam oraya giremiyor O da ona hadi girsene hadi girsene diye gaz veriyor O alim büyük alim gaza gelir mi? He? Tal bir fıkra anlattı anlatayım mı? He? Türkiye yani oğlu babasına babacım diyor annemle ne zaman tanıştınız nerede buluştunuz ilk nasıl görüştünüz ne zaman elektrik aldınız diyor nasıl elektrik aldın annemden diyor falan oğlum bizim zamanımızda gaz lambası vardı gaza geldik diyor <gülüyor> <gülüyor> yani birileri methetti falan biz de aldık diyor şimdi belayı bulduk diyor yani anladın mı? ha şimdi sen efendim adamı gaza getirmeye uğraşıyorsun diyorsun ki Allah'ın zatının mahiyeti künhü bilmem ne bilmem ne Bir soru soruyor Adam i̇mam Gazali olsa buna cevap verebilir mi? Hz. Ali olsa, İb-ı Bekir olsa radıyallahu anh cevap veremez Hz. Ali Efendimiz اَنَا Ilmi الْعِلْمُ عَل۪يهُمْ بَابُهَ Ben ilmişşehriyim Ali onun kapısıdır buyurdu فَمَنَا رَادَ الْعِلْمُ فَا لِيَتِ İlim arayan kapıdan gelsin ya, O yine ne diyor Vel عَنْ an sirri اللّٰهِ اِشْر Allah'ın zatının sırrını sorarsan şirke düştün. E sahabe-i kiram kaderin sırrını sorabilir misin? Geliyor şimdi bu alın yazısı ne meseledir, bana bunlar niye yazıldı acaba, benim ne suçum var falan falan. Herkesin battığı bir konu kader. E geliyor ha, Hz. Ali Efendimiz'e kaderin sırrını soruyor. Ne buyuruyor? <gülüyor> Derin denizdir dalmayalım oraya diyor. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Sırrullahi felâ tufettişûhû. Allah'ın sırrıdır. Sana bana vermez, teftiş etmeyelim diyor. Yani teftiş karıştırmak. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Tarîgun muzlumun felâ telicûhû. Karanlık yoldur, girmeyin oraya diyor. Sen Hazreti Ali'yi gaza getirebilir misin ya? İşte bir de adam, sen çok büyük alimsiniz efendim. Siz allamesiniz, meşayihtansınız, büyük velisiniz, şusur, siz acaba benim ya başıma ne gelecek bu yazılanlar hakkında falan falan. O da ne diyor? Evladım benim başıma ne geleceğini bilmiyorum ki Seni nereden bilir? İşte gaza gelmemek budur Ama adamı mindere çekmek için bayağı bir olay yaparlar ha bu ahmaklar İlla mindere çekelim ya Şu konuyu söyle bakayım, bu konuyu söyle bakayım e, Bana da müşkil yani Durum bu Feydâlim ve tefekkar Bu anlattığımız ahmak Düşünmediği zaman ''Efendim, لَنْ فَيْذَا ''Bilmediği zaman Hazel Kadra, ''Bunu bilmiyorsa, ben bunu dünyanın en büyük alimine sorsam, bunun cevabı yok, bu Allah'ın sırrıdır, karıştırılmamalıdır.'' Zaten bunu bilmiyorsa, yakın سُعَلُهُ'' ''Onun bu sorusu nereden oldu?'' Hem hamâkatî'' ''Ahmaklıktan naş olduğundan'' ''Fe ''Yine ne gerekir?'' ''Ella teşteghile'' ''Sen meşgul olmayasın'' ''Ne ile?'' bir cevabı. Buna da cevap vermekle meşgul. Olmayasın. Bak Hazreti Ali üç tane ayrı cevap verdirmek zorunda bırakıyor. Yani bir kereyle anlaması lazım. İkinci, üçüncü tekrar ediyor. Yani sana girmeyelim dediği konuya Hazreti Ali Efendimiz yani birinci de söyler zaten sana bilse. Ama ahmaklık böyle bir şey. İkinciyi soruyor, üçüncüyü soruyor. Zaten in heleke men kâne kablevum kablekum Ey ashabım, sizden öncekiler niçin helak oldu battı? Bir kez razı sualayım, çok soru sordukları için. Bak dilavim ala sana gereken zaten yazılmış. İtikat belli, ilmihal belli. Peygamberlerine bir de karşı geliyor. Soruyu soruyor, bir de sorduktan sonra uymuyor. Tabii ki sorunca da iş zorlaşıyor. Çünkü sormazsan, geniş saha var, mubah dairesi geniş. Orada yürüme imkanların var. Şuradan git, buradan git, buradan git. Yani şimdi istihare yapmak da buna benziyor. Ya istihare yap yapmazsan sünneti terk ediyorsun Ama istihare yaptıktan sonra uymazsan Efendim Allah'ın hayırlı dediğine Şerli muamelesi yapıyorsun, Allah'a karşı geliyorsun Bu iş böyle Şimdi adam bir kızı sevmiş, açık olmuş Bilmem ne deli gibi evlenmek istiyor, onu sonra göre Bir istihare yap Diyorum istihare çıkmazsa sen bunu bırakabilir misin? Bırakam Bırakamazsan ne istiharesi yapacağım sana? Yani daha mı beter belanı bulmak istiyorsun? Bari şu anda bir geniş saha var. Her kızla evlenmek caiz kocası yoksa. <gülüyor> yani geniş dairede bul birini evlen. Beni ne alakadar eder kardeşim? Evli değilse karı, kız evlen. Dulla da caiz, yaşlıyla da caiz, gençle de caiz, çirkinle de caiz. Şimdi geniş bir daire var. E sen burada buna ihtare özel bir şey yaptırırsan uyumayacaksan adam aha babulu hazırlamış, bileti almış. Her şey ben işte Amerika'ya gideceğim, caiz mi? Şey İstihare yapabilir misin? Ya kardeşim Sonra ne olacak? Biletlenecek, şu olacak, bu olacak İlla da gidecek Ne yaptırıyorsun? Böyle şeylere yapmıyorum ben Değil mi? Hacı Dursun Efendi'ye geldiler Dediler ki efendi hazretleri işte Kızı birileri istiyor e, Buna ista, e, istihare yapar mısın? Dedi namaz kılıyor mu? Dediler kılmıyor İstiharesi çıktı dedi Nasıl çıktı efendim? Verilmez dedi Yani şimdi böyle sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman, lafı dinleyeceksin. Lafı dinlemediğin zaman, değil mi? İçki içiyor mu? Ara sıra iki tek atıyor. İç çıkmıştır yani. Şimdi buna kız verilir mi şimdi? Hazinayı verdin, ha buna verdin. Sarhoç olacak, karıyı boşayacak yani. Dolayısıyla çok sual sormamalı, helal belli, haram belli, geniş daire mubah belli, bu daireyi kendine ne yapmamalı? Dar etmemeli yani. Çünkü sorular soraraktan ne yapmış oluyorsun? Daraltmış oluyorsun. Geniş sınırı daraltmış oluyorsun. Ben de çocuklukta, çok çocuk yaşlarımda, ben, çok çocuk yaşlarımda yani, 10, 12, deli deli şeyler soruyordum, hatırlıyorum ya. Efendim de mübarek insan, musamalı insan, zaten ben çocuk yaşındayım. Yani güzel cevaplar veriyordu, şey diyor, şu durumu. Sonra biraz aklım başına geldikçe sormamayı tercih ettim. Çünkü neden? Efendinin buyurdukları belli, yolu belli, öğrettikleri belli. Öyle mi diyeyim şimdi? Hele ki ille yapacağım bir işi, yani terk etmek elinden gelmiyor, zaruri bir konu. Bunun artık sorulmasına bir hacet yok. Çünkü bu sefer sorup da muhalefet etmiş oluyorsun. Anladın mı? Sorup da muhalefet sıkıntı doğru. Onun için çok sormayacaksın. Sorarsan da aldığın cevaba ittiba edeceksin, uyacaksın. Şimdi vesaliz o üçüncüsü. Bununla ra'bırs yok mu? Hastalık kaç türlüydü? Dört türlüydü ha. Biri ilaç kabul eder, diğeri kabul etmez. Kabul etmeyen 3, kabul eden bir. İlaç kabul etmeyen 3 en yakünü adam olacak müsterşiden ruş arayacak. Ruş ne demek? Hidayet, doğru. Bu meselede doğru görüş ne? Onu öğrenmek isteyecek bir defa. Bu adam ne derse desin, ben bunu kabul etmeyeceğim diye, ön fikirli gelmeyecek. Çünkü neden? Adamı sevmiyor, haset ediyor, çekemiyor. On sonra ne derse desin, ben bunu rezil edeceğim diye çıkmış. Adam doğru cevaplar verse de, adam ikna olmadım diye gösteriyor. Onun için bu ruşt aramıyor, hidayet istemiyor. Ama bir adam müsterşittir, yani hidayet arayan durumda. E, bu adam efendi müstehsit olduğu zaman buna ne yapılır? E, Lafanlar mı? Anlar? Ancak ve küllü maher neşeği ile yefemu anlamıyor min kelamil ekabir. Büyüklerin kelamlarından araştırıyor fakat e, tasavvuf ehlini kastediyor burada. Tasavvuf elin kelamlarından anlaşılmayan şeyler var. Şimdi Beyazıt Bestahmi diyor ki. ''Mafil cübbeti gayrullah, cübbenin içinde Allah'tan başkası yok.'' diyor. Adam, ''Ne diyorsun, ne diyorsunuz Efendi Hazretleri?'' O da diyor ki, sen ''Anlamıyorsan, çık git.'' ''Sübhanî, Sübhanî, mağazama <gülüyor> şanî, <gülüyor> ben beni tesbih ederim.'' diyor, anım ne yücedir?'' diyor. ''Anlamıyorsan, çık git.'' ''Hallaç'' diyor, ''enel hak.'' Makam, mertebe. Hakikaten onlar Allah'tan gayrisi kalmadığında o lafı söylüyor Senin benim gibi burada uydurmuyor yani. E şimdi burada büyüklerin sözleri Mesela muhittin Arabi'nin acayip sözleri var değil mi? He? Yani muhittin Arabi'nin öyle kitapları var ki Fütuhat-ı Mekke'nin haricinde yüzlerce, beş yakın eseri var Beş yüzden fazla eseri var Mesela orada yani "Biz nazar Kendi diyor ki biz öyle bir kavmiz ki diyor kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi öyle bir söz söylüyor. Ezib Nebevi da camide, Muhiddin Arabi de camide yanında murakabe halinde. Diyorlar ki işte bu sözü söyleyen ne olur? Yani Muhiddin Arabi'nin bir sözünü naklediyorlar. Ezib Nebevi selam şeriatın zahirine göre büyük allame, fakih, Şafii. Diyor ki zındık olur. Bunlar anlıyorlar kime dediğini. Onca sonra diyorlar efendim zamanın evliyasının kutbu kimdir? Şurada oturan dur diyor. Nasıl oluyor değil doğru oluyor. Şimdi bu zatlar anlaşılmayan sözler, şifreli. Ya yani ne diyor adam? Sin şına girince diyor Muhiddin'in kabri zuhur eder. Kimse anlamıyor. Yavuz Selim, Selim Minsini Şam'ın şeysi. Si, yani Selim Şam'a girince kabrime türbe yapacak diyor. Bunu kaç yüz sene evvel söylüyor. Osmanlı'nın kurulacağını söylüyor. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı olacak diyor. اِنَّاسْلَهَا دُّوَىٰلْ بَعْدَ الدَّوْلَىٰهِ بَعْدَ الصَّحَابَ الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّ diyor. Daha Osmanlı'nın adı yok. Osman Gazi doğmamış. Bunlar Evliyaullah. Ama sen bunların sözlerini okumak zorunda mısın? Değilsin. Hatta okumalı mısın? Okumamalısın. Kafan karışır. 13'ün diyor ki bir adam Müsterşitse, yani hidayat arıyorsa, Allah'ın büyüklerin kelamlarından anlamadığı şeyler varsa, Yuhmelu hamledilir ala kusurü fehmi. Kalkıyor şimdi, Muhittin Arabi şöyle diyor, ona çatıyor, buna çatıyor falan. Zahiri ilimle, molla bir şeyler okumuş. Ha Halebi Hazretleri büyük alim ama işte Muhittin Arabi tekfir ediyor. İşte birçok alim, Aliül Karî de herhalde öyle, birçok alim orada çuvallamıştır. Muhtemelen İbn Arabi büyük velidir. El-i'tikad fi yani İbn Arabi nispül velaya. Yani İbn Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır diyorlar. Çok değişik bir zattır. Ha bizim silsilemizde değildir, mürşidimiz listesde değildir. Kitaplarını biz tavsiye etmeyiz. Hele ki tercümeleri hepten berbat. Çünkü tercüme eden ne anlayacak yani? Onu dinleyen anlamıyor, yanındaki anlamamış da. Sen tercümeyle nasıl anlayacaksın? Ha diyor o zaman seni, Diyor ki İbni Arabi böyle dedi ne bişim söz şöyle oldu yavur olacak zındık olu falan Sen de diyeceksin ki diyor senin anlayışın eksik kalmış Bu zatın maksadını Anlamaya Aklın ermemiş Diyor ve ee, bu, bu kişinin suali yani buradaki sorusu Dil istifade Yani faydalanmak için soruyor Yani diyor ki İbni Arabi'nin Bu sözü ne anlama geliyor falan falan Fakat Lakin yekunu oluyor beliden yani ahmak oluyor kafası çalışmıyor. La yudriku anlayamıyor el hakaiq. Hakikatleri anlayamıyor. Şimdi bir adam gelirse şatahat-ı sufiyeden, tasavvuf elinin e, gizemli, e, şifreli kelamlarından Hallac'ın bu sözünü anlama gelir. İbn Arabi'nin bu sözüne mana gelir. Bes Best pes nasıl böyle der? felan falan kabilinden. Bu işlere girerse tasavvufun derinliklerindeki gizli ilimlere girerse sen de bakarsın diyor Bu hakikatleri anlayacak derecede, seviyede Yani bunlara dünya kadar şer yazılmış Yani bir fusus var zaten Fususul hikem, hikmet, yüzük taşları E işte o fususta zaten kopuyor ortalık Adam geldi diyor ki bu Muhittin Ar i̇bn Arabi gavru, gavurun biri Haşa O sonra Efendi Hazretlerinin de ihvanı Noğlu no, Fazla o funasıydı o zaman, doksan yaşlarında falan Efendimiz Hazretleri ama o zeki adamdı Efendimiz Hazretleri ona Yani günlerce mektubat okudu Niçin? Yani i̇bn Arabi'nin Vahdet-i Vücud konusundaki şeyi yan, e, hatalıdır Keşif hatası var, şu var, bu var ama Sakın ona kafir deme Evliyaullah'tandır, bu sefer ne olursun? Sen tehlikeye girersin Çünkü ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Bazı, yani akıl almaz Sözleri, görüşleri var ama Velâcib şaşılacak halki ennel en şeyh yura fi keşf benim manevi keşfimde İbn Arabi makbul velilerden görülüyor şaşılır ama diyor yani onun için sen burada ben anlayamadım herhalde maksadını ben anlayamadım herhalde diyerekten konuyu kapatmalısın tartışmaya açarak İbn Arabi'ye adamın hakaret etmesine küfretmesine kafir demesine tekfir etmesine sebebiyet vermemelisin Öyle mi diyeyim şimdi? Felayan <gülüyor> begi gerekmez el iştiği halü olmak bir cevabı. Buna cevap vermekle kema kalı Rasulullah sallallahu aleyhi sün. Şimdi kainatın efendisi ne buyurdu? Buyurdu ki, nahnu ma'ashir al-embia, nahnu bir ma'ashir al Peygamberler cemaati olarak ümür <gülüyor> ne emr olunduk en nukelime nese insanlara sohbet ve konuşma yapacağız. Ama alaka kaderi ukûlîm akıllarının ölçüsüne göre Yine hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Kellimun alaka alâ kaderi insanlarla İnsanlarla akıllarının aldığı nispette konuşun Anlamayacakları şeyleri anlatmayın Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem Haddithu'l-nâse bir insanlar İnsanlar anlayacakları konulara girin Et tuhibbûnen yukezzeballâhu ve rasûlû Allah'ın ve Peygamberi'nin yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Yani şimdi, gittin sosyete bir buit, Bağdat Caddesi. Bir evde misafir ettiler veya Cübbel Hoca meşhur dediler, bilmem ne çağırdı. Oluyor da böyle bazı da, şu anda vaktim yok. Eskiden gidiyorduk, değişik değişik sohbet diye çağırıyorlardı. Bir bir eve gidiyorduk, bir de bakıyorduk, Allah Allah, acayip acayip insanlar. Eşillik adamlar geliyor şu bu, eşini biz burada kertenkele öldürmek yüz cevap, İki vuruşta öldürürsen 50'ye düşer. Tamam sahihtir ama yeri mi arkadaş? Yeri mi? Yani Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Adamın de çıkıyor. Bu ne biçim hadis ya? Böyle sünnet mi olur? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman anlamadıkları konulara ne yapmayın? Girmeyin. Yani adam imanı daha yok. Adama gidiyorsun sakal bırak diyorsun. Adam Müslüman değil ki ne sakalı bırakacak? Adama geliyor, hemen tutuyor bizim emri bil marufçular Parmağını hemen altın yüzük falan Hemen adamın yüzüğünü sıkıyor böyle bir şeyler parmağını falan Ne oldu? Bu altın yüzük haram şudur budur Ya diyor bir adımı sor kardeşim, belki adım Agop diyor Yani agoba altın yüzük haram mı? Emri bil marufun usulü var Vaad-u usulü var Soru sormanın usulü var Cevap vermenin adabı var Öbür türlü ne olur? Allah ve Rasulüne Hakaret ettirir adamı yani böyle bir din derdi yani şimdi başlar oradan girmeye öyle mi değil mi şimdi yani bunlar önemli şeyler insanlar anlamayacak mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah meni aydu kemin ki ya Rabbi senin azabından işte sana sığınırım şimdi bazı yerde bu dua yapıyoruz mesela bazı hadislerde görüyoruz aydu bi kelimeatillah ittamad Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım diyor eğer anlamayan adam varsa Allah'a sığınırım diyor kafası basmaz. Tasavvuftaki işte, rabıta, tevesül adam anlamıyor. Şimdi mesela, yani adam rabıta inkar ediyor. Yani rabıta caiz değil, işte efendim, adam niye efendim, şeyhini düşünsün, gözünü kapatsın, falan falan diyor. Adam bir şeyden haberi yok. Adam namazı doğru kılmıyor. Farzları, vacipleri bilmiyor. Hiçbir ilmi yok, bir şeysi yok. Bu adama şimdi, rabıta caizdir, meşrudur. Ben bunun delilleri için 500 sayfa kitap yazdım. Ama bu konuda şimdi onu ikna etmenin zamanı mı yani? Onunla mı uğraşacağız yani şimdi? Neden? Daha başta itikadı düzgün mü? Ehl-i sünnete göre inanıyor mu? İmanı var mı? Ondan sonra namaz kılıyor mu? Abdest alıyor mu? Bu konuları konuşmadan Ben şimdi bu adamla eskiden işte böyleydim. Maalesef ben de böyleydim. Ya burada o adama rabıtayı ikna etmek zorunda değiliz. Yani Alaedder Efendi Hazretleri İskilip Latif Efendi'nin arkadaşıydı. İskilip Latif Efendi Rabuta'yı kabul etmezdi, tarikatları da kabul etmezdi. Ama iyi bir şeratçıydı. Frenk Mukallitliği kitabı yazıp şapka kanununa karşı kitap yazan, tabii kanundan evvel yazmış gerçi ayrı dava ama onlar sonra yazmış gibi astılar, mübarek zatı şehit ettiler. E şimdi İskilip Latif Efendi, Alaeddin Efendi Hazretleri beraber gidiyordu sağa sola. Geçen hafta da geçti işte, beraber gittiler yo. Burada ne sorarsanız cevap verilir diyen zata. Hep beraber hareket ediyorlar. E şimdi ben, efendi baba ondan Ne yapmıyordu? Kavga gürültü etmiyordu ama Çok iğnelemeler yapıyorlardı İğneleme Ağır iğnelemeler yapıyorlardı Alimlerin işte, lafları da birbirine çok ağır olur ya. Yani. Bir gün geldiler tam ezan okunuyordu Onlar da bir yerden çıkmışlar Fetfahaneden nereden Geliyorlardı tam ezan okundu falan Efendi baba dedi ki hadi camiye gidelim Ya benim abdestim yok dedi Biz kilitli atıp efendim <gülüyor> O da ona dedi ki sıttıklarla lazındıklar. şimdi belli oldu Yani bunlar ağır laflar Şimdi birbirini vurma sebebi yani. <gülüyor> Ama o zaman mübarekler böyle birbirinin nazını çekiyorlardı, niyazını çekiyorlardı. Çünkü seviye yüksek. Seviye yüksek olduğu için şakası şamatası, muhabbeti de böyle ilmi oluyordu. E şimdi seviye düşük. Adam internetten bir şey öğreniyor. Geliyor, namaz yok, abdest yok. Hoca diyor şu Ra'butan neymiş ya bir anlat bakayım. Şimdi ben ona anlattığım zaman ahmak olurmuş işte. Çünkü neden? Senin durumu ne ya? Sen rabıtayı soracak bir defa adam mısın? Sen rabıtayı sorman için dünya kadar fırın ekmek yemen lazım. Senin sorduğun soru ağzına yakışmıyor. Değil mi şimdi? Vahdet-i vücut meselesine bir girelim hoca. Ne giriyoruz lan? <gülüyor> Herif elinde tesbih, bilmem ne, mafya ayakları. Vahdet-i vücudu konuşuyor. Sen kimsin ya vahdet-i vücudu konuşuyorsun? Vahdet-i şuhut, bilmem ne, iki kelime ezberlemiş derin yerlerden böyle damardan millet de bir zannediyor ki çok büyük ilmi var Çünkü tane sembol koy at da ortaya şimdi bununla uğraşamam ki ben şimdi sana bu adamın altyapısı yok bir şey yok ben bunu anlatmaya kalktığım zaman affedersin ne olmuş olur cevherleri hınzırlarım boynuna takmış olurum takmayın diyor adet şerif ilme zayi zay edersiniz o arada ehline başka bir şey anlatırsın hiç olmazsa ilminin zekatını ödersin ne lüzum var Ahmakla cahille uğraşıyorsun. Şimdi Efendimiz sen bakardı, eğer yanında diyor, Allah'a sığınmak çünkü Allah'a sığınırım dedi. Herkes anlıyor. Allah'ın kelimelerine sığınırımı aklı az olan, yetmeyen anlamayacak. Onun için onun yanında Allah'a sığınırım diyor. Ama mesela başka bir durumda ne buyuruyordu mesela diye miye bu Bekir sıttık var. Anlar mı? Anlar. Onu da anlamayacağı var mı? Var. var. Nübüvvetle ilgili özel ilimler verdim. Ebubekir Sıddık bile anlamaz. Habibim gizle buyurdu Miraç kesesi. Onda Allah anlayamayacağı ilim var. E şimdi ama Sıddık yana ne diyor? "E bir kelime Allah'ın kelimelerine sığınırım." diyor. Ebubekir Sıddık Allah'ın kelimelerine sığınılır mı der mi? Demez. Çünkü onu anlıyor o. Allah'ın kelimeleri, ayetlerine de sığınılır. Efendim dualarına, isimlerine, kelimeleri, isimlerine, sıfatlarına hepsine sığınılır Allah'ın. Otur Allah'ın kelimelerine Diyelim evliyaullah'tan himmet istenir mi? Peki evliyaullah Allah'ın kelimesi olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Bir kul Allah'ın kelimesi nasıl olur? Bir kul Allah'ın kelimesi şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'de adet ediyor ki İsa aleyhisselam anlatırken ve kelimetu elqaha ila Meryeme <gülüyor> ve Allah'ın Meryeme bıraktığı kelimesidir. Çünkü kün emriyle tecellisidir diyor. Babasız yaratmıştır diyor. Şimdi e, bir kula da Allah bu benim kelimem demiş yani Kur'an'da. Dolayısıyla şunu demek istiyorum Allah Teala bir kuluna tasarruf verirse tecelli ederse ölüleri diriltiyor işte İsa Aleyhisselam Demek ki yaratmak Allah'a mahsus O onu yaratmıyor Yaratan Allah'tır ama O'nun vasıtasıyla yaratıyor Bunu da kavradığın zaman bu başka, bu başka Şimdi anlamayacak adama Şimdi şeye gidiyoruz İşte kabir ziyaretleri falan filan E şimdi kalabalık halk olursa elimizi kaldırmıyorum Niye? Adam zannedecek ki Eyüp Sultan bana yarat diye bir şey istiyorum o da Halbuki ben Eyüp Sultan'dan ne istiyorum? İstenir. Aracı ol, himmet et, elimizden tut. Mevlam şu işimi görsün diye seni aracı ediyorum. Ya Aba-i Velhansari, bunu deriz. Ama elimizi kaldığımızda adam da zanneder ki yani o yaratıyor belki, cahildir adam. Paşa yaratmak zannetmesin diye. Anladınız mı mesela? Misal, adamına göre, yerine göre, genelde başka, özelde başka Bunlar ilim ister Her yerde aynı hareket sergilenmez Ondan sonra adam sana bir soru soracak Orada lap diye kalacaksın Yani cevap verecek ilmin yok Hakikatleri anlamayanlara Cevapla meşgul olmamak lazım E efendim Bundan dolayıdır ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin kitaplarını okumayı Mesela o zaman Osmanlı'da padişah yasak etmiş Halbuki İbn Arabi'nin Ekolü bütün Osmanlı'yı sarmıştır ve bütün o ulema evliya Osmanlı'da i̇bn Arabi ekolündendir. Bayram Ali Hoca bu işleri çok araştıran biri olarak böyle derdi rahmetullahi aleyh. Ve e, Ruhul Beyan sahibinden tut, üftad Efendi'den tut, Celvetiyesinden, Halvetiyesinden hepsinde gidersin bir de bakarsın i̇bn Arabi'nin noktasına gelirsin. Çünkü Mevla'da fani olunca kendini göremez oluyor. Bu bir müşahededir. Ama o makama gelmeyen bu lafları konuştuğu zaman efendim bu mazur olmaz niye mazur olmaz burada manevi bir sekir hali yani manevi sarhoşluk feizden tecelliden, kendinden geçer bu mazur olur ama sen bu makama gelmeden takliden bu lafı söylediğin zaman mazur olmazsın mesul olursun çünkü neden sana bunu taklit ettendi mi sana zahiri ulemanın sohbetlerindeki şeratın zahirini taklit ettendi denmeyen işi yapmayacaksın evet İbn Arabi salihtir, fadıldır, velidir, evliyadır diyor hadime hazretleri evet Aliülkari ona yanlış adam dedi sapık dedi haşa böyle şeyler vardır ama Aliülkari onu anlayacak seviyede değildir onu Sadreddin Konevi anlar onu Molla Cami anlar anladın mı? onu çok büyük makamdaki şarihler anlar böyle her önüne gelen zahiri ilimle i̇bn Arabi'nin sözlerini anlayacak değildir Mesela diyor ki bir sözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile benden istifade ediyor diyor Deyince hadi git lan demişler Ya yani derler yani Zahiri ulema Hafız, Molla, Hoca Resulullah <gülüyor> Mesela Efendi Hazretleri derdi ki O şunu demek istedi Bir insan bir bahçeye bir açlama dikse Sonra o ağaç yetişse Meyve verse o ağaçlamayı aç, diken, onun meyvesinden yemeyi sever mi? Sever, memnun olur değil mi? i̇mam Gazali de Efendimiz mana aleminde ne dedi? Musa Aleyhisselam onu takıştırdı, takıştırdı diyelim İlmi münazaraya soktu, hadi sor bakalım dedi. Musa Aleyhisselam sordu, i̇mam Gazali cevaplar veriyor, o uç öyle, o böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyretti, memnun oldu değil mi? i̇mam Gazali kazandı orada. Biliyorsunuz meseleyi. E orada Resulullah Efendimiz memnun olmadı mı şimdi? Bunun gibi, yani ben onun açlamasıyım diyor, fidesiyim diyor Benden bir ilim zuhur ederse yani Allah bana da bir şey ilham eder Bir şey olur, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun olur mu? Memnun olur diyor yani Neden insan açlamasından yemek ister? Yani yetiştirdiği insandan istifade İstifade ne demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediğini öğrenir demek değil Ama senin de bunu sergilemeni sever yani e Bundan dolayı lafları anlayana konuşacaksın Anlamayana konuşmayacaksın Efendim i̇bn Arabi'nin anlaşılmayan sözlerini ben size gelin izah edeyim diye bende çok bu usta ilim var kitap var ve lakin bu konulara ekseri girmem misal olarak bir kaç tane vermem icap eder çünkü hepten de kalkıp İbn Arabaya sonra haşa kafir deyip de helak olmayasınız onun için diyor ki üçüncü kısım insan ilacı kabul etmeyen niye ilacı kabul et burada ilaç sökmez adam iyi niyetli Cahil değil, ahmak değil. Cahil değil, birinci kısım neydi? Cahil hasüt, hasetçi. Hasetçi cahil, ilaç kabul etmez. İkinci kısım neydi? Ahmak, cahil. Cahil ahmak, yani anlatsan anlamaz. Üçüncü kısım, müsterşit, hidayet arıyor, niyeti iyi, kafası da çalışıyor, zekası da var. Fakat büyük evliya Allah'ın tasavvufi şifreli konularına girmiş. Buna da ilaç yok. Yani cevap verilemez. Niye cevap verilemez? Sır ilmidir. Bu adam zeki de olsa, akıllı da olsa tasavvufu bu hakikatlerini yaşamadan o makamlara erişmeden anlayamaz. Anlayamayınca sen anlayan biriysen, yani İmam Gazali olsa, Abdülkadir Geylani olsan buna cevap vermekle uğraşmaz. Uğraşmaz. Niçin uğraşmaz? Vakit zayiatıdır. Konuyu kapatır. Anladın? Bu da ilaçlık değil yani. Neden? Tedavi yok. Ben sana anlatsam, sen anlayamışsın, makamın düşük. Yani Ebu Bek Sıddık'ın anlamayacağı işler var. nübüvet ilmi, ilmi hala en üstünün, peygamberlere mahsus. Şimdi Ebu Bek Sıddık'ın anladığı öyle işler var, Hazreti Ömer anlamaz. Anladın mı? Ebu öyle ilimler öğretmiş. Bukhari bu ya, Bukhari olmasa diyeceksiniz bu tasavvuf uyduruk, haşa. Bukhari hadisinde Ebu Hureyri ne diyor? Hafiztu an aleyhi ve aleyhînî. Ben Rasûlullah Efendimiz'den iki kap ilim doldurdum. اَمَّا Bir tane doldurduğum kabı ki son senelerde Khayber Fetid'de falan Müslüman olmuş son dört sene mi? He? İki sene mi? Yani Khayber işte Son birkaç sene Müslüman olmuş. Ama yirmi sene Rasûlullah benimizde gezenlerden fazla rivayet etmiş. Çünkü bakkalı yok, çakkalı yok. Dükkana gitmemiş, orada karın tokluğuna hatta karın açlığına kıvranmış, etmiş, günlerce aç kalmış ama kapıyı bırakmamış. Her hadisi ezberlemek için. Resulullah Efendimizden de dua almış. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tükürmüş. Cübbesini toparlamış, üzerine giydirmiş. Daha bundan sonra unutmayasın demiş ve hiçbir duyduğunu unutmamış. Dünyayı hadislerle rivayetle doldurmuş. Ben iki kap doldurdum. Birine mehedü mufakkat besettü. Yaydım, yaydım, yaydım. Yani onun kadar rivayet eden kimse yok. Yani sahabe içinde. 13'ün için orada eksiğim yok diyor. Bütün ilimleri ehline tebliğ et وَاَمَّا لَا Diğer doldurduğum bir kap var فَلَوْ بَسَتُوا لَقُطْعَ هَذَا الْبُلْعُونَ Ondan bir şey açamıyorum Öyle hadisler var bende Onlar özel ilim, sır ilmi, tasavvuf Ben onları açsam bu boğazım kesilir diyor Yani derler ki Ebu Ureyrek kafir olmuş gel beni keserler Onun için sır ilimleri de vardır ben bunları açamam diyor İmam Zeynel Abidin Ehli Beytin imamlarımızdan büyüğümüz Cafer Sadık Efendimiz'e Efendim dedesi Ne diyor? Öyle ilimler biliyorum Özellikle yetenezzel nemru beyneun Göklerle yerler arasında Allah'ın ne emirleri Döner dolaşır, iner çıkar Bu ayetin tefsirinde diyor İbni Abbas da diyor Öyle ilimler biliyorum Anlatsam dersi Zeynel Abidin, Ekferul Kafirin, Kafirlerin en büyüğüdür derler Şimdi onlar Bu ilimleri konuşmamış Anladın mı? İbni Abbas konuşmamış ben diyor bu ayetin tefsirinde bildiklerimi söylesem lera cemtübuni beni taşla öldürürsünüz diyor İbni Abbas Çünkü sır ilimleri var Bunları açamam diyor Ama muhittin Arabi işte dayanamamış Biraz açmış Adamın başına gelmedik kalmamış Hallacı Mansur Hazretleri Biraz açmış Hadi dar ağacında sallandırmışlar yetmedi Cesedini yakmışlar Küllerini Dicle'ye savurmuşlar Yani Biraz açanların zaten başına gelenler ortada. İşte Niyazı Mısri Hazretleri Katasında biraz açmış doğru sürgün Limna Adası. Limni mi? Limna Adası'nda kabri de orada da dükkanın bir yavrun dükkanının altında kalmış şimdi. Eskiden türbesi var. Osmanlı da ona yanlış ettiğini sonra da anlamış ama Padişah Abdülmecid miydi? Dalgaların arasında kaldı. Ondan sonra bir de baktı sandal Gitti adaya, bir de de baktılar bir türbe var, kimin? niyaz Mısri, işte dedelerimin yaptığından özür dileyen falan, bayağı bir kabrinden himmet istemiş, şey istemiş de Osmanlı Bay'ı biraz daha devam etmiş mesela. Şimdi Evliyaullah'ın ahını almak da kolay iş değil. Ruhul Beyan İsmail Hakkı Hazretleri'nin e, efendim, şeyhi Kıbrıs'ta sürgün, o zaman Kıbrıs sürgün yeri. Onun kabri orada, Kutbul Aktap o zaman. <gülüyor> Ama işte şimdi böyle sır ilimlerinden biraz açarsan, başına gelmedik. Kalmaz, madem sırdır, sırrı sırr etmek lazım, tutmak lazım ama onlar isteyerek yapmıyor bunu, taşıyor yani Siz i̇şte sahabe-i kiram gibi şey kolay değil sahabe-i kiram bunları dengeleyebilmiş ama meşayih sahabe kadar olamaz ki, bazı meşayih yani onlar bu işlerde efendim şey işte bizim silçelenin böyle bir özelliği var mesela Abdülhalik Kucdivani Hazretleri onun müritlerinden mesela Muhammed Baba Semmâsi oluyor, Arif Rivi ve Kerî Yani Hallac'ın zamanında diyor, Abdülkalik Uçduvânî'nin halifelerinden işte Mahmut İncirifâh'ın evi, Arif Rivi ve Kerî, işte Muhammed Baba Semmâsi, Hacı Azizan, efendim, bu halifelerden biri olsaydı, Hallac'ın elinden tutardı diyor mesela. Yani Abdülkadir Geylani de diyor, yani Hallac'ın bize şey oldu, efendim, Sekir haline düştü yani. E ben olsaydım elimden tutardım diyor, o zaman olsaydım Elinden tutan da yokmuş diyor Yani dolayısıyla e, Bu işleri karıştırmak gerekmiyor Şeratın zahiriyle mükellefiz Sır ilimleriyle, batınıyla mükellef Değiliz Böyle bir noktaları karıştırıp soru soranlar olursa da Bir şey bilsek bile cevap Vermemeliyiz Konuyu uzatmamalıyız Anlamadıkları dilden konuşmamalıyız Anladın mı? Ama sen ne yapıyorsun? Oho, işler ince işler. Ben neler biliyorum diye başlıyorsun. Ondan sonra karıştırıyorsun. Bilmin yok. Yani biliyorum havalarına girmenin, ben tarikat dersi yapıyorsun falan ya, adam da seni bir şey zannediyor. Zannediyor ki vahdet-i vücudu sana izade edebilirsin. Nasıl izade edeceksin şimdi vahdet-i vücudu? Tarikat dersine 50.000 bin çeksen ne olur. Yani şimdi bunun mektubatta bir mektup var. Herkesin eli ayağı kesiliyor orada zaten ince bir ilim Vahdet-i Şuhud'la Vahdet-i arasındaki fark Tabii ki Vahdet-i Efendim geçilecek bir makamdır ama orada takılıp kalırsan da Sıkıntılar çıkıyor yani Ama biz de Oralara geldik mi? He? Yukarı baksak falan görebileceğimiz bir yere geldik mi? Altına bile gelemedik ki Yola girdik mi esas? Onu soralım Tasavvufta yola girebildik mi? Yola yola Daha yola giremedik ki Onun için Efendim, hakikatleri idrak edemeyecek durumda olana ne yapılmaz? Cevap vermekle meşgul olunmaz buyuruyor. Şimdi üçü bitti. Kaldı ilaç kabul edecek kimse. Sual cevapta, münazara da, ilmi tartışmalarda e, kim tedaviyi kabul eder? Ona işte sorusuna cevap verilir ve onunla ilgilenmek icap eder. Bunu da önümüzdeki derste inşallah rahman, e, perşembe derste inşallah Rabbim okumayı bu Risale'yi bir an evvel bitirmeyi nasibü müyesser eyleye Amin, Amin. Teröristleri kahrumah ve perişane Amin. Bütün bombalarını imha ile. Amin. Ya Rabbi ellerinde patlatta Kimseye zarar vermeden kendileri gebersin Ya Rabbi. Amin. Ellerinde patlat Yaptıkları yerde patlat ama Konu komşuya da zarar vermeden Amin. Sade kendilerine patlat Ya Rabbi Amin. İhtilal olunca gelecekmiş Halife kaftanıyla gelecekmiş bütün Müslümanlığı bitirecekti. Allah onu bitir ya Rabbel Amin. Amin Allah'ım. Hükümete kuvvet ver ya Rab. Yardım eyle ya Rab. Ya Rabbi bütün ne kadar gizli varsa açığa çıkar ya Rab. Askerde, poliste, maliyede, memuriyede, ne emniyette, adliyede ne kadar gizli varsa bir sebeple açığa çıkar ya Rab. Bu korkumuzu bitir ya Rabbel Amin. Herkes birbirinden korkuyor ya. Gizli midir, şu mudur, bu mudur. Yani hükümet bile çekiniyor ya. En ufak bir şey bunlar aniden. Allah muhafaza ya Rabbi. Sen bunlardan kurtar bizi ya Rabbi Rabbi el-Ali'l-Ali'l-Vab Elhamdülillâ Rabbi el-Ali'l-Ali'l-Vab Elhamdülillâ Rabbi el-Ali'l-Mins salâtü ve selâmü Ola Seyyidil Ve Allah minâ selüke el Ve neûzibike Allah minâ selüke rıdâke al vel-Cenne Ve neûzibike misakatike vel-Nâr Allah minâ Ma qarrab-e ile yâhâ min amel Ve <CHEERING> <S3� Jeju> <towns> <son> Allahümün nâneselüke min khayr ma seyleke min nebiyuke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fena'ûzübike min şerîme seyleke min nebiyuke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fe ente'l-musta'an al ve aleyke'l-velâh al velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil alî il-azîm Allahümün nâneselüke minel khayri min kullihi acilihi ve acilihi mâ alimnâ minu ve mâ lemnâ alem fena'ûzübike minel al şerri kullihi acilihi ve acilihi minu Allahümme ma qadzayta lana min qadzaa fecaal akibetehu rashada Allahümme rabbena atina min lezunka rahmeta ve heyyi ilana min emrina rashada Allahümme rabbena atimim lana nurana ve gfir lana inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ejirna min khiddi dunya ve azabil ahiret Dağlarımızın kabulü için umurum. Allahümme, Allahümme salli ve sellem ve, ve, ve barik ala Seyyidina alâ Seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmin el Al habibil alil kadri el Al Al azimil Al ve ala ve sahbihi Al amin. Bizlere de ahirun, ümrümüzde iman kâmini hüsnü katim eyle, çene kapamak müvessere eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizde bizim de dünya ahireti ne hayırlı muratlarımız varsa nail eyle. Amin. Umdüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emineyle Çocuklarımızı Amin. ıslah eyle. Amin. Terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiyeyle Huzurumuzu aile huzurumuzu evimizde ocağımızda daimeyle Kur'an ve sünnet ve zikirle yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin. Gaflete düşmekten ahır zaman fitnelerine kapılmaktan muhafaza ile efendi Hazretleri yolunu bozmaktan bozduranlardan bizi muhafaza eyle amin. efendi hazretlerimizin yolunda yürümeye ölünceye kadar bu yolda insanları şad etmeye, hizmet etmeye cümlemizi muvaffak eyle amin, amin. kendisine hayırlı uzun ömürlerle sıhhatü afiyetlerle ey Rabbi başımıza eksik etmeden himmetiyle, bereketiyle yaşamamızı nasip eyle amin, amin dualarımızı kabulü için buyurun As salatu vesselam aleyke ya Resulallah es salatu vesselam Aleyke ya Habibullah Salatu ve selam Aleyke ya Seyyide l-Evveline ve l Subhan Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehli Beytinin ve sahabesinin Tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in Hazaratın silsüleyi meşahikimizu Mesahiturk'a e aleyen meşahik ve mitesiblerine Rahine Khasat'ın Şan Akşimanit Mahmut Mâ Rabbani Kaddesallahu ve Mevlana ve el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Rahim.